Yazı Salih'in tercüme ve şerhi. Mescitte çekişmenin, yüksek sesle konuşmanın, kayıp eşya sormanın, alışveriş, kiravi vesaire muamelelerin kerehati. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet ediline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitmiştir. Kim mescitte kayıp eşyasını sorduğunu işitirse, Allah onu sana buldurmasın desin. Çünkü mescitler bunun için bina edilmemiştir. Müslim Kimi mescitte bir şey satarken veya satın alırken görürseniz şöyle deyiniz. Allah ticaretinde kazanç vermesin. Kimi de kayıp eşyasını sorarken görürseniz Allah onu sana buldurmasın deyiniz. Tirmizi. Hazreti Buhari e, radıyallahu rivayete göre bir adam mescide kayıp sorarak şöyle dedi. Bana kırmızı deveyi kim gösterecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulamaz olasın. Mescitler ancak ne için ne için yapılmışsa onun için yapılmıştır buyurdu. Müslim'den rivayet edilmiş. Amr bin Şeyb'den rivayet edilen bir hadiste. Ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescide alışveriş yapmayı Ve orada kayıp mal sorulmasını Veya orada şiir irad edilmesini Nehi Ebu Davud Davud Tırmızı rivayet etmiştir Tırmızı Hasan hadistir Demiştir Sahip bin Yezid'den nakledilen Bir rivayette ee, ben mesciddeydim birisi bana bir çakıl taşı attı Baktım ki Ömer bin Hattab radiyallahu anhu şöyle dedi Git bana şu iki kişiyi getir Ben de ona getirdim Hazreti Ömer radiyallahu anhu siz nerelisiniz dedi Onlar tayif halkındanız dediler Ömer radiyallahu anhu eğer siz bu belde halkından olsaydınız Canınızı yakardım çünkü siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde Yüksek sesle konuşuyorsunuz Buhari rivayet etmiştir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'ın yüksek tutulmasına ve işlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde insanlar sabah akşam onu tesbih ederler. Bunları ne ticaret ne de alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Bunlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Allah onları işlediklerinin en güzeliyle mükafatlandırır. Ve lütfundan onlara fazlasıyla verir. Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır. Nur suresi 36 ve 38. ayetler. Özürsüz soğan, sarımsak, pırasa ve benzeri kötü kokulu yiyecekleri yiyip kokusunu gidermeden mescide girmenin neyi oluşu. İbni Ömer adlandan rivayet edilen bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu ağaçtan yani sarımsaktan yerse mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Hz. Cabir Radyalıhan'ın rivayet ettiği bir hadiste, Kim sarımsak ve soğan yerse bizden uzak dursun veya mescidimizden uzak dursun. Ömer bin Attab Radyalıhan'ın rivayetine göre, Cuma günü hutbe verirken şöyle dedi. Sonra size ey insanlar iki ağaçtan yiyorsunuz ki onları ben fena görüyorum ki onlar soğan ve sarımsaktır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bu kokuyu duyduğu kimsenin çıkarılmasını emrederken gördüm. Bu adam baki kabristanlığına kadar çıkarıldı. Onları kim yerse pişir pişirerek kokularını gidersin. Müslim Cuma günü imam hutbedeyken dizleri dikip elleri bağlayarak oturmanın kerahati Muaz bin Enes Radyolan'dan rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü imam hutbe okurken dizleri dikip elleri bağlayarak oturmayı nehyetmiştir. Dizleri dikip elleri bağlayarak oturmak mekruhtur çünkü bu oturuş uykuyu edebilir. Böylece hutbeyi dinlemek fevk edilmiş olur. Oysa hutbe dinlemek vaciptir. Bazen de abdest bozulma ihtimali vardır. Müslümanın cuma günü hatibi dinlemeyi riayet etmesi ve bu hutbenin gayesini gerçekleştirmesi gerekir. Kurban kesmek isteyen kimsenin zihriçenin ilk 10 günü girdiği zaman kurban kesinceye kadar saç ve tırnaklarını kesmekten nehyedilmesi. Ümmü Seleme Radyallahu rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimin kesecek kurbanı varsa zilhicce'nin hilali girdiği zaman kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kırpmasın buyurdu. Müslim. Yaratıklar adına yemin etmenin nehiye. i̇bn Ömer Radyallahu rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak Allah Celle Celaluhu sizi atalarınıza yemin etmekten nehyetti. Yemin eden kimse Allah'a yemin etsin veya sussun. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki putlara ve babalarınıza yemin etmeyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim emanete yemin ederse bizden değildir. Ebu Davud. Her kim yemin ederek ben İslam'dan uzağım derse ve bu sözünde yalancı ise o dediği gibi yalancıdır. Şayet yemininde doğru ise salim olarak İslam'a dönemez. İbn Ömer radıyallahu anh'u bir adamı Kabe'ye yemin olsun ki diye yemin ederken işittiği rivayet edilmiştir. İbn Ömer Allah'tan başkasına yemin etme. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Allah'tan başkasını yemin eden kimse gerçekten küfür etmiş veya şirk koşmuştur demektir. Yalan yere kasten yemin etmenin büyük haramlardan oluşu. İbni Mesud'un rivayetine göre Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman birinin malı aleyhine haksız olarak yemin ederse Allah'ın gazabına uğradığı halde huzura varır. İbni Mesud şöyle der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, Allah'ın kitabından bunun delilini okudu Hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir bahayı Hasis bir menfaat satın alanlar yok mu? İşte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz Onlara bakmaz Onları temize çıkarmaz Onlar için pek acıklı bir azap vardır Ali İmran 77 Buhari ve Müslim'den rivayet edilmiştir Salallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim Müslümanın hakkını, yem hakkını yemin ile elinden alırsa Allah ona cehennemi vacip cenneti haram kılar. Asaptan biri ya Resulallah az bir şeyde de mi olsa dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağacından bir dal bile olsa buyurdu. Ee, yine sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselam buyuruyor ki Büyük günahlar, Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, cana kıymak ve yemin-i gamustur. Ee, ya Resulallah, büyük günahlar nelerdir? diye soruldu. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmaktır buyurdu. Sonra hangisi dendi? Yemin-ül gamustur buyurdu. Yemin-ül gamus ne demektir? diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kişinin, malını koparan yani elinden alan yalan yemindir buyurdu kim yemin edip de başkasını yemin edileni yapmaktan daha hayırlı görürse yeminini bozup sonra kefaret vermesinin menduk oluşu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir şeye yemin ettiğin zaman bir başkasını ondan daha hayırlı görürsen hayırlı olanı ifa et yemininden dolayı kefaret ver sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir şeye yemin eder başkasını ondan hayırlı görürse yemininden kefaret versin hayırlı olanı yapsın <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben vallahi Allah diler de bir şey yemin eder ve sonra ondan daha hayırlı olanı görürsem Yeminimin kefaretini verir, hayırlı olanı yerine getiririm Buhari ve Müslim Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Birinizin ailesi hakkında yaptığı yemininde ısrar ve inat etmesi Allah indinden yeminini bozup Allah'ın farz kıldığı kefaretini vermesinden daha günahtır Yemini lavmın bağışlanması ve bunun için kefaret gerekmemesi. Allah sizi yeminlerinizdeki lavdan dolayı sorumlu tutmaz fakat kalplerinizin azmettiği yeminler yüzünden muayeze eder. Bunun da kefareti ailenize yedirmekte olduğunuz orta derecesinden on yoksulu doyurmak ya onları giydirmek yahut bir kul azat etmektir. Fakat kim bunları bulamaz bulmaya muktedir olamazsa üç gün oruç tutması lazımdır İşte bu ahit ettiğiniz zaman yeminlerinizin kefaretidir yeminlerinizi muhafaza ediniz maide suresi 89. ayet Hz. Ayşe annemizden nakledilen bir rivayete göre Allah Celle Celaluhu sizin yeminlerinizdeki lavden dolayı sorumlu tutmaz mealindeki ayet bir kimsenin hayır vallahi Olur vallahi gibi sözleri üzerine indirildi buyurmuştur. Hazreti Ayşe R.A. La nedir diye soruldu. Hazreti Ayşe R.A. bir adamın yemininde la vallahi, bela vallahi gibi sözleridir denmiştir. Ve Allah sizi yeminlerinizdeki la sebebiyle Muahaze etmez Maide 89. ayetini şöyle tevil etmiştir Sizden biriniz bir şey yemin eder Bu yemininden ancak doğruluğu kasteder Halbuki yemin ettiğinin hilafınadır Doğru da olsa alışverişte yemin etmenin kerahati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Yemin malın sürümünü artırır kazancını giderir Alışverişte çok yemin etmekten sakınınız çünkü yemin malın, malın e, revacını artırır, bereketini giderir buyurmuştur. Allah rızası için cennetten başkasını istemenin ve Allah için onu vesile ederek bir şey isteyen kimseye istediğini vermemenin mekruh olması. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Allah rızası ile ancak cennet istenir. İbn-i Ömer Radulan'dan nakledilen bir rivayette sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah rızası için size sığınırsa onu koruyunuz. Kim Allah için isterse ona veriniz. Kim sizi davet ederse ona icabet ediniz. Kim size bir iyilik yaparsa ona karşılığını veriniz. Eğer ona verebilecek bir karşılık bulamazsanız kendisine karşılık verdiğinize kani oluncaya kadar ona dua ediniz. Bir hükümdara senin şah padişahlar padişaha denmesinin haram oluşu. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu katında en adi en çirkin isim Melikül Emlak adını alan adamın ismidir. Kıyamet gününde en çirkin ve zelil adam ismi Melikül Emlak olan kimsedir. Yaratılmışları Allah'a mahsus takdis ve azamet vasıflarıyla vasfetmek haramdır. Çünkü melikül emlak bütün mülklerin sahibi manasına gelir. Allah'tan başka malik yoktur. Fasık bidatçı ve benzerlerine efendi gibi sözlerle hitap etmenin nehi oluşu. Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafıa efendi, bey demeyiniz. Eğer o efendi olursa gerçekten Rabbiniz Celle Celaluhu'yu gazaplandırmış olursunuz. Humma, sıtmaya söylemenin kerahati. Sallallahu aleyhi ve sellem, ümmü sahib veya ümmü müseybin huzuruna girdi ve Ey ümmü sahib ve ey, ey ümmü müseyyyeb. Sana ne oluyor ki titriyorsun buyurdu. O ise Allah bereket vermesin, Allah bereket vermesin sıtma hastalığı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıtmaya sövme. Çünkü o Ademoğlunun hatalarını körüğün demirin pasını giderdiği gibi giderir buyurdu. Rüzgara sövmenin nehiyi ve estiği zaman söylenecek söz. Muzir münzir e, Radyola'nın şöyle rivayet etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Rüzgara sövmeyiniz Kerip bir şey gördüğünüz zaman şöyle deyiniz Allah'ım bu rüzgarın hayırlısını Ondaki hayırdan Ve emrolunduğu şeyin hayrını senden isteriz Bu rüzgarın şerrinden Ondaki şerden Memur kılındığı şerden sana sığınırız Yine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah'ın rahmetindendir. O ya rahmet veya azap getirir. Onu gördüğünüzde söylemeyiniz. Allah'tan hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. Sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar şiddetleştiği zaman şöyle derdi. Allah'ım senden rüzgarın hayrını, onda olan hayrı, onunla gönderilen hayrı istiyorum. Onun şerrinden... Onda bulunanın şerrinden ve onunla gönderenin şerrinden sana sığınırım. Horaz'a sövmenin kerahati. Horaz'a sövmeyiniz çünkü o namaza uyandırır. Bir kimsenin şu yıldız sebebiyle yağmura kavuştuk demesinin nehiye. Sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de geçen ya, e, gece ya yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı ve namazı bitirince insanlara dönerek Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz buyurdu. Asap Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu kullarımdan bazısı bana iman etmiş olarak bazısı da kafir olarak sabahladı. Kim Allah'ın fazla ve rahmetiyle yağmur yağdı derse işte bana iman etmiş yıldızı küfretmiştir ama falan falan yıldız sebebiyle yağmura kavuştuk diyen kimseye gelince beni inkar etmiş yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi bir müslümana ey kafir demenin haramlığı sallallahu Ali ve sellem şöyle buyurdu bir kimse kardeşine ey kafir derse bu sözle ikisinden biri küfre döner eğer dediği gibi ise doğru ancak doğru değilse o söz kendi aleyhine döner buyurdu kim bir kimseyi kafir diye çağırırsa veya Allah düşmanı derse bu şahıs dediği gibi değilse sözü kendi aleyhine döner Buhari Müslim kötü söz söylemenin ve dili çirkin sözlere alıştırmanın neyi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur mümin Tan edici, lanet eden, dili kötü ve utanmaz kimse değildir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir şeyde kötülük yoktur ki onu lekelemesin. Haya ise hangi şeyde varsa onu süsler. Konuşurken ediplik taslayarak konuşmanın, hakla konuşurken bilinmeyen kelimeleri kullanmanın ve dil bilgisinin inceliklerine kaçmanın kerahati. E, sallallahu aleyhi ve sellem işlerde aşırı davrananlar helak oldular buyururken bunu üç defa tekrarladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah celle celaluhu erkeklerden sığır cinsinin otları ağzında evirip çevirdiği gibi tekellüf göstererek özenli gösterişli bir şekilde konuşan dilini ağzında dolaştırarak belavat taslayanlara buğuz eder Yine sallallahu aleyhi ve buyurmuştur ki sizin bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet günü meclis olarak bana en yakınınız ahlaken en güzel olanınızdır. Bana en sevmediğim ve kıyamet günü benden en uzak olanınız avurdunu şişirerek ve tekellüf ederek çok konuşan bilgiçlik taslayarak kibirli kibirli lügat parçalayan kimselerdir. nefsim pis oldu sözünün kerahati sizden biriniz nefsim hapis oldu demesin fakat nefsim fenalaştı desin üzümü kerm diye isimlendirmenin kerahati üzüme kerm demeyiniz kerm müslümanın kalbidir kerm ancak müminin kalbidir üzüm çubuğuna kerm diyorlar aslında kerm ancak müminin kalbidir şeklinde de rivayet edilmiştir Salallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor üzüme kerm demeyiniz fakat üzüm çubuğu veya asması diyiniz buyurmuştur Nikah gibi meşru bir ihtiyaç haricinde bir kadının güzelliklerini bir erkeğin telemenin nehyi kadın kadınla müası kadın kadınla mübasere etmesin Akaksi halde kadın kocasına o kadının güzelliğini vasfeder de sanki adam onu seyreder gibi olur bu ve Müslüm İnsanın Allah'ım dilersen beni mağfiret et dilemez demesinin kerahati bilakis duasına kesin ifade kullanması gerekir. Sizden biriniz Allah'ım dilersen beni affeyle, dilersen bana acı demesin, istediğini kesin yapsın. Çünkü Allah'ı zor, Allah zorlayan bir kuvvet yoktur Buhari ve Müslim. Sizden biriniz dua ettiği zaman istekte mesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü onu zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ya Rabbi beni tekrar dirilecekleri güne kadar ertele. Araf suresi 14 Bu iblisin duasıdır. Ve bu duadan sonra kendisine bu vakte kadar süre tanınmıştır. Allah ve falanca dilerse demenin kerahati. Allah ve falanca dilerse demeyin fakat Allah dilerse ve sonra falan kimse isterse deyiniz. Yastıdan sonra konuşmanın kerahati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yastıdan önce uykuyu yastıdan sonra ise konuşmayı kerih görürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonuna doğru yasıyı hayatının sonuna doğru yası yıkıldı. Selam verince bu gecenizi görüyorsunuz ya. İşte bu geceden itibaren 100 sene başında bugün yeryüzünde olanlardan hiçbir kimse hayatta kalmayacaktır buyurdu. Bu hadiste kastedilen o akşam doğan bir çocuğun 100 seneden çok yaşamayacağını açıklamaktadır. Daha sonradan çocuğun yüzyıldan fazla yaşayıp yaşamayacağına ait bir söz yoktur. Hz. Nes Radyalıhan'ın rivayetine göre kendileri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorlardı. Gecenin yarısına yakın bir zamanda teşrif ederek onlara yastı namazını kıldırdı. Ve ravi şöyle diyor. Sonra bize hutbe verdi ve haberiniz olsun ki şimdi halk namaz kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaza montazır oldukça namazdasınız buyurdular. Bir adam hanımı çağırdığı zaman şer'i bir özür olmaksızın kadını reddetmesinin haram oluşu. Adam karısını yatağa çağırdığı zaman kadın yüz çevirir de... Adam ona karşı kızgın bir şekilde gecelerse, melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Bir kadının kocası hazır olduğu halde iznini almadan oruç tutmasının haramlığı. Kadın kocası olduğu halde ancak onun izniyle nafile oruç tutması helal olur. Yine onun izni olmadan kocasının evine kimsenin girmesine müsaade etmesi helal olmaz. Buhari ve müslim. Cemaatin başını rükü ve secdeden imamdan önce kaldırması haramdır. Sizden biri başını imamdan önce kaldırdığı zaman Allah'ın başını merkep başına veya şeklini merkep şekline çevirmesinden korkmaz mı? Namazda eli böğüre koymanın kerahati. Namazda eli böğüre koymaktan nehyolunduk. Yemek hazır olduğu ve nefsin iştah duyduğu bir durumda veya küçük ve büyük abdest gibi sıkıntı anında namaz kılmanın kerahati. Hz. Ayşe Radyoanlı rivayete göre sallallahu ve sellem şöyle buyururken işittim. Yemek hazırken veya büyük ve küçük abdest sıkıştırırken namaz olmaz. Namazda gözü semaya dikmenin nehyi. Bir kısım kimselere ne oluyor ki gözlerini namazlarında göğe dikiyorlar. Bu konuda sözü o kadar şiddetlendirdi ki ya bundan vazgeçerler ya da gözleri alınır da kör olurlar buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'den rivayet etmiştir. Namazda özürsüz yere başını sağa sola çevirmenin kerahati. Sallallahu aleyhi ve selleme namazda başı sağa sola çevirmenin durumu soruldu. O da okulu namazından şeytanın çekip aldığı bir şeydir diyerek cevap verdi. Namazda başı sağa sola çevirmekten sakının. Çünkü namazda başı sağa sola çevirmek helake sebep olur. Ancak bir kimse bundan vazgeçmiyorsa nafilelerde yapsa bile farz namazda yapmasın. Kabirlere doğru namaz kılmanın nehiye? Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim diyor Ebu Merset radiyallahu anhu. Kabirlere karşı namaz kılmayınız ve üzerlerine oturmayınız. Namaz kılının önünden geçmenin haram oluşu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimsenin üzerine ne kadar günah olduğunu bilseydi, onun önünden geçeceğini 40 gün beklemesi kendisi için daha hayırlı olurdu. Ravi şöyle diyor. 40 gün mü 40 ay mı veya 40 sene mi dedi Onu hatırlamıyoruz Buhari ve Müslüm rivayet etmiştir Sadece Cuma günü oruç tutmanın veya geceler içinde sadece Cuma gecesinde nafile namaz kılmanın kerahati Geceler arasında sadece Cuma gecesini kıyama tahsis etmeyiniz ve günlerden sadece cuma gününü oruca tahsis etmeyiniz. Ancak sizden birinizin tuttuğu oruca rastlarsa müstesnadır. Sizden birisi cuma günü oruç tutmasın ancak bir gün önce ve bir gün sonra ile beraber tutsun buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. İki veya daha fazla gün yiyip içmeden oruç tutmanın haramlığı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orucu tutmayı nehyetti. Kabir üzerine oturmanın haram olması. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin bir ateş koruna oturup elbisesini yakması ve de derisine dokunması kabir üzerine oturmasından onun için daha hayırlıdır buyurmuştur. Kabirleri kireçlemek ve üzerine bina yapmak neyi edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin badanalanmasını ve üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını neyi kibirlenecek ve kendini beğenme duygusuna kapılacak kimseleri yüzüne karşı övmenin kerahati, böyle duygular taşımayacağından emin olan kimseleri met etmenin caizliği. Nebi sallana aleyhi ve sellem birisini bir adama överken ve övmesinden aşırı davrandığını işitince helak ettiniz veya bu adamın sırtını kestiniz buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir adam zikredildi bir başka adam da onu hayırla övdü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sana yazıklar olsun arkadaşının boynunu kestin buyurdu. Bunu birkaç defa tekrarladı ve devamla sizden biriniz mutlaka methedecekse ve eğer o kimse hakkında methedeğer vasıflar varsa şöyle söyle zannediyorum desin. Hayır, şöyle şöyle zannediyorum desin. Onun hesabı Allah'a aittir. Allah Celle Celaluhu'yu karşı hiç kimse aklanamaz buyurdu. Efendimiz buyurmuştur ki: Med'den kimseleri gördüğünüz zaman onların yüzlerine toprak serpiniz. Sihir büyük bir haramdır. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafirdirler ki insanları sihri büyücülüğü öğretiyorlardı. Bakara suresi 102. ayet. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu yedi helak edici şeyden kaçınınız. Asap onlar nelerdir ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmak. Sihir Allah'ın Haram kıldığı cana haksız yere kıymak Faiz yemek Yetim malı yemek Harp günü düşmandan kaçmak Kötülükten habersiz iffetli mümin kadınlara iftira etmektir buyurdu Altın ve gümüş kaplar Yemek içmek ve temizlikte kullanmanın haramlığı Gümüş kaplarla su içen kimse karnına ancak cehennem ateşi göndermiş olur buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, sallallahu aleyhi ve sellem bizim ipek ve atlas elbise giymemizi altın ve gümüş kaplardan içmemizi nehy etti ve bunlar dünyada onlar bunlar dünyada onlar kafirler içindir. Ahirette ise sizindir, müminlerindir buyurdu. İnsanın nesebini babasından başkasına nispet etmesinin, ve bir kölenin de efendilerinden başkasına intisabının haram oluşu. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde o kimsenin babası olduğunu iddia eden kimseye cennet haram olur. Allah ve Resulünün nehyeti yasakları işlemekten sakındırmak. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala kıskanır. Allah'ın kıskançlığı kişinin Allah'ın... Haram kıldığı şeyleri yapmasına karşı olmasıdır. Yasakları işleyen kimsenin söylemesi ve yapması gereken şeyler. Eğer şeytandan bir vesvese gelip seni dürterse hemen Allah'a sığın. Araf 200 Salana aleyh ve sellem şöyle buyuruyor. Kim yemin edip de yemininde lat ve uzda hakkı için derse hemen... La ilahe illallah desin, kim kardeşine gel kumar oynayalım derse sadaka versin buyurmuştur. Değişik konularda mucizevi hadisler